الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنتدي لو لانهدانا الله وما توفيق يوم الصّاميل الله بل لقد جاء أرسله ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سلم محمد وعلى Ali صل على سلم عبود لله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم شارعوا لا مغفرة من ربكم لجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين صدق الله العظيم اللهم فاعنا بالقران العظيم بارك لنا والحمد لله رب العالمين. الله الحي القيوم حصنتكم بالحي الذي لا يموت ابدا ودفع عنكم السوء Allah'ımızın Celle Celaluhu, büyük nimetleriyle kaplanmış bulunmaktayız. Rabbimizin nimetleri suların balıkları kaplamasından daha ziyade bizi kuşatmış vaziyettedir. Çünkü su balığın içine girmiyor. Rabbimizin nimetleri bizim dışımızı da kaplamış, içimizi de kaplamış. Her damarımız ondan çalışıyor onun kuvveti, yardımı ile çalışıyor, bize kuvvet vermesiyle çalışıyor. En ufak, sinir uçlarımıza kadar. Birine bir şey olsa ne beyin kalır, ne hafıza kalır, ne i̇şte felç oluyor dediğin nedir? Pıhtı attı diyor. Pıhtı atmak nedir? Pıhtı nedir? Göz görecek kadar görmeyecek, mercimek tanesi kadar bir şey. Ama bütün adamı felç ediyor, beyninin iptal ediyor, her şeyi iptal ediyor. Onun için içimizdeki nimetler dışımızdan çok. Dışımızda işte karpuz kavunu elimizin attığımız nimetler. Karı, çoluk, çocuk. Ama içimizdeki nimetler bizi iptal eder yani. Birisi olmasa biz gittik. İçimizdeki nimetlerin biri gitse dıştaki nimet de para etmiyor. Göz gitti. Ne göreceğim bütün nimetler sana? Karanlık. Çok büyük nimetler için. Tabii bu zahiri şeylerden bahsetmiyoruz. Ara sıra nimetlerin sonsuzluğu. ve تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُّهَا sahip bitiremezsiniz Allah buyuruyor Celle Celal. Ama esas nimet, iman nimeti, İslam nimeti, Kur'an nimeti, ramazan Şerif nimeti, oruç nimeti, bunlarla beraber en mesele, şu bu zamanda az bulunuyor, Ehli sünnet vel cemaat itikadı üzere olmamızın nimeti. Profesörler bu itikattan sapmışlar, toçentler sapmışlar. E bu kadar insan, efendim alim geçinen, hafız geçinen, hoca geçinen adamlar, hadisleri inkar ediyor, ayetleri inkar ediyor. Bunu da görünce acayip nimet içindeyiz ya. Biz bu efendi Hazretleri bulmasaydık ne olacaktık acaba? Ne olacaktı? Mürşitsiz durulur mu ya? Üstatsız olur mu ya arkadaşlar ya? Bir ilim meclisine katılmadan, ulemanın dizin dibinde oturmadan nasıl olacaktık biz? Helak olacaktık biz. Akıllan olsa bunlar bizden akıllı ya. Diplomayla olsa bizden daha kariyerleri var, akademisyenler ya. Bizimi buldu bu nimetler, Sulovalı Ali Efendi. Kondulalı Efendi deriz esas ona me meşayihten. Bilmiyorum radyoya verdim, bir 6 7 sohbetini gönderdiler bize. Çok eski meşayihten seni hacı dursun Efe şey hacı Ali Efendi de onu ziyaret ederdi. Efendi Hazretleri'nde ben bir kere ziyarete gitmiştim. Çok yaşlıydı. Ee, artık o, bilmiyorum hafıza son zamanlarda nasıldı ama Yine orada konuşurken, tabii çok tekrar ediyordu ama iyi ki tekrar etmiş. Yani benim kafama yoksa kalmaz mı? Kalın kafam var. Evet, hemen unutuyorum. O tekrar etmenin faydası. Ben de ratingten dolayı tekrar edemiyorum burada aynı şeyleri. Yani bir şeyi üç kere tekrar sünnettir. Ama siz uyursunuz bu sefer. Çünkü siz ezberleme tarafı değilsiniz. Demin onu dinledik ya diyor hemen. Anlat diyorsun, bir şey yok anlatamıyor. O anlatamadığın şeyi dinlesen ne olur? O zaman üç kere ben tekrar edeceğim aynı şeyi. Sen doğru anlayacaksın. Birine de aktara bileceksin. Ama maalesef ee, bir de mevzu çok. Ben biraz da onun için hızlı konuşuyorum. E, biraz şimdi azaltmışım hızlılığı. Bakıyorum eski sohbetler taramalı gibi. Sonra bakıyorum millet zor anlar. Onu anladığım için biraz yavaş konuşuyorum. Yavaş da konuşunca ben iki saatte konuşulacak Şeyi mesela bir saatte konuşurum. Adetim öyle ama işte şimdi olmuyor öyle. Millet e, hızlıyı anlamıyor diye yavaşladım şimdi biraz. Yavaşlatıyorum kendimi zorlan yavaşlatıyorum. E, de, kendimi dinlerken anlıyorum onu. Şimdi öyle alefendi Sulolal alefendi. Esas Kondulu yani de çaykaralı herhalde Kondu çaykaran köy. Meşayıklardan zaten. İşte biz de böyle duruyordu duruyordu ama beş altı kere belki belki on kere tekrar ediyordu. Yaşlıydı çok, duruyordu, duruyordu. Biz şimdi kafir anne babadan doğsaydık İslam'ı bulabilir miydik? Diyordu şimdi. Peşinden du duruyordu biraz. Diyordu ki, Allah'ın hidayatıdır. Kafirlerden de Müslüman olan olur. Ama o da bize mi vuracaktı? Yani onlardan Müslüman olan çok az olur demek istiyor. O da bize mi vuracaktı? Bak biz Müslüman ana babadan doğmakla Müslüman memleketinde şeyimiz, bu hususta nasibimiz yani çok arttı. Ama hocanın oğlu kafir oluyor. Ayrı davası tabii ki işte. Hidayet Allah'tan. O da kayde i külliye değil yani. Müslümanın çocuğu ile Müslüman olmuyor. Ama kayde i ekseriye yani. Çoğunlukla ana babanın, işte hadis-i şerifte niyet buyuruyor, fe ebevâhu ana babası yühevvidâniye vünassrâniye vümeccisâniye İslam fıtratı üzere doğar. Küllü mevludin yüledün alel fıtra. Sonra ana babası ya Yahudi eder, ya Hristiyan eder, ya Mecusi eder. İşte bu hadis-i şeriften de anlaşılıyor. Ana babanın tesiri. Onun için bizim ana babamızın Müslüman olması, doğduğumuz evlerde, dedemizde, sahide o zaman bizim çocukluğumuzda ondan neler öğrenmemiz, hep Allah peygamber duymamız, namaz abdest görmemiz, bunlar bize faydalı olmadı mı? Çok faydalı. Ama her zaman, herkese olmuyor ama olsun. Yine ekseriyetle biz oradan etkilendik. Onun içindir ki, o da bize mi vuracaktı, diyordu. Kafir ana babadan doğsaydık, kafir memleketinde doğsaydık. Bak şimdi Müslüman memleketinde doğduk, Müslüman ana babadan doğduk, onun için Müslüman olduk. Bu ne büyük nimet değil mi, diyordu. Sonra duruyordu, duruyordu, birkaç dakika duruyorduk, Efendiler böyle oturuyordu. O yine duruyordu, duruyordu. ''Ya biz Müslüman anadan babadan doğduk, Müslüman olduk.'' diyordu böyle. Biz bunu anlamış değiliz tabii. O, o benim ne kadar etkiledi ki bak kaç sene var, otuz sene belki. Böyle duruyordu. Ya biz kafir olsaydık, kafir ana babadan da olsaydık. Ne diyordu? Müslüman olabilirdik belki ama o da bizi mi bulacaktı? Yani bu kadar insandan, yani 6 milyar, 5,5 buçuk 6 milyar kafir var. Yani bunların çocuklarından çok az Müslüman olabiliyor. Böyle söylüyordu. Sabaha kadar söylesen az, akşama kadar tekrar etsen az. İslam nimeti. Ebedi cennete girme namzetiyiz şimdi. Cennetliyiz diyemiyorum. Cennete girme namzetiyiz. Öyle mi? Adayız yani. Cennete girmeye adayız. Çünkü neden? Müslüman olduğumuzdan. Olmasaydık aday bile, oğlum aday adayı bile olamıyorduk. Şimdi biz, Kimimiz aday adayı, kimimiz aday. Değil mi? Bizde de <gülüyor> munafık var. E i̇şte içine sindiremeyen var. Şüphe eden var. Onlar aday adayı. Daha kabul edilir olacaklar bakalım. Ama ben şüphem yok İslam'da elhamdülillah. Mesela ben tam inanıyorum bütün ehli sünnetin kaidelerine. Ben adayım yani. Siz de adaysınız. Öyle görüyorum genelde. Adaysınız. Ama adamın parasıyla ne olmuyor ki. Dünyanın en zengin adamı Yahudi. E aday bile değil. Aday bile değil. Müslüman olmadığı için. Onun için nimetlerin kıymetini bilelim. Bak ne buyuruyor İbn-i Recep-i Hazretleri. şerhi bu. Yeni çıktı. İmam Sefiri Hazretleri'nin Şemsüttin Sefiri. Çok muazzam adamdır ya. Öyle ilimleri var onun. El-Halebi. Yani başka kitapları vardı bizde de. Burada doldurmuş yani. Bu kitaptan 40 kitap çıkar. Burada diyor ki Ramazan'a ulaşmak ve Ramazan orucu tutmak büyük bir nimettir. Allah Teala'nın nasip ettiklerine müessel olur. Size oldu elhamdülillah. Değil mi? Evet. Şimdi mesela burada bir hadis-i şerif var. Ben bunu görmüştüm zaten. Ama burada aklına gelmiyor işte her konunun nereye delil olacağı. Ahmed bin Hanbel tahric etmiş, rivayet etmiştir. İki tane kardeş, üç kardeş vardı sahabeden. İkisi harpte şehit oldu. Üçüncüsü yatağında öldü yani normal hastalığıyla. Eceliyle demeyin. Hatta ölen de eceliyle ölüyor. Biz bu ecel lafını çok şey konuşuruz. Neden öldü? Kanserden öldü. Ha doğru, kanser öldürür. Öbür adam nereden öldü? O eceliyle öldü. Bu kansersiz sanki eceli değil. Yani böyle saçma zaman cahil lafları çok. O yatağında öldü. Ha öyle denir yani. Yatağında öldü denir. O da ecel yatağında. Öbürü kazada öldü. Yoksa hepsi ecel. Vel mektulu meytun bi eceli. Adama kurşun sıksan öldü ya. Elü Sünnet'e göre nedir? Eceliyle ölmüştür. Birisi deseydi ki bu bunu vurmasaydı bu adam daha yaşardı, sapa sağlam, barza ciğeri, böbreği yerindeydi. Niye ölsün ya? Geldi sıktı kafasına, öldürdü bunu. Deseydi Elü Sünnet'ten çıkar, hem de dinden de çıkabilir. Çünkü münafıklar ne dediler? Levkanoğünde ne ve makutilu. Bedir'de şehit olanlar için, bizim yanımızda dursalardı medine'de hurma bahçesinde serin küplerden su içip hurmalarını yeselerdi. Ne işleri vardı bedir'de? Müslümanların şehitlerine diyorlar. Münafık çünkü herif. Ama sahabenin arasında geçiniyor camide, cemaatta yani. Yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi. Mevla buyuruyor? Bunlar münafıkların sözü der. Anladın mı? Ya, münafık kafirden eşet. Onun için öyle konuşmamıza dikkat edelim. Yatağında öldü. Üçüncü kardeş. Ne zaman sonra? En az bir iki sene sonra. Şimdi rüyada görüldü işte bu rüyalara diyorsun rüya bana anlatma. Ya ben sana hadis anlatıyorum, rüya anlatmıyorum. O rüya sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e söyleniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabir ediyor, yorum yapıyor. Onu anlatıyorum sana. Sana rüya anlatmıyorum ki ya. Lafı doğru anla da. Şimdi hemen diyecek ki rüyayı anlatıyor bize. Ahmed ibn Hanbel'in hadis okuyorum sana. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu rüyadır ya rüya git demezdi ki. Rüyaları tabir ederdi, tefsir ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüya tabir edenlerin başında gelir. Yusuf aleyhisselam biliyorsunuz meşhur rüya tabir meselesi Kur'an'da geçiyor. Hatta kafirlerin rüyası bile tabir edilir mi? He? Manası var mıdır? Adam dinsiz. Ya gösteren Allah'tır. Mevla gösterdiği için ona da bir işaret veriyor Mevla. Yusuf aleyhisselamın e, hapis arkadaşları kafir idi. Beyout da yüzfel senevin arkadaşlarını Müslüman etti sonunda. Onlara kafir demeyelim şimdi. He? Ya Sahibe izleyicini, ey hapis arkadaşlarım. işte diye onlara vazetti ya. Yusuf Suresi'nde geçiyor. Onları Müslüman etti. Şimdi ona, onun neteceği bağlayalım. Peki hükümdar Müslüman mıydı? O 7 inek, 7 yedi zayıf inek, 7 şişko ineği tavlı ineği yiyor meselesini gören Kur'an'da olduğu için söylüyorum. Kur'an'da olmasa şimdi yine diyecekler İsrailiyat anlatıyor. Yuh sizin hamervahınıza. Cahil profesörler. Bunlar hep hadis ya. Peki o rüyayı Melik gördü. Melik kafir idi. E, kafirin rüyasının manası var mıymış? Yusuf Aleyhisselam dedi ona? Yedi sene stok yap, yedi sene şöyle yap, Yedi sene sonra kıtlık gelecek falan filan. Emin eman Allah çıktı. Koca devletin, hükümetin idaresi ve bütün milletin aç kalıp kalmama meselesi gibi e, toplumun tümünü ilgilendiren bir rüya bir kafir de görebiliyor yani. Tabii konum itibariyle de hükümdarı olduğu için Mevla ona gösteriyor ki millet aç kalmasın. Milletin rızkını Mevla tedarik ettirecek yani. Mesele o. Şimdi rüyada görüldü eee cennetten girme meselesi görülüyor. Bu üçüncü kardeş yatağında ölen cennete önce girdi. İki şehit geri kaldı. İlginç mi? Bayağı ilginç. Çünkü öbür iki şehit hem de sahabi. Hem de sahabi şehit yani. Şimdi hem sahabi hem şehit. Bu da sahabi şehit değil. Bu niye cennete önce girdi ya? Dikkat! Bu sizi acayip adam olursanız fırlatacak bir hadis. Yani çok önemli. Geldiler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir rüya gördük dedi. Onun akrabasından biri kim gördüyse işte veya sahabeden biri gördü. Demedi ki onlara ne biçim rüya ya? Bir rüya mı? Şehit kapıda mı bekler? Öbürü niye önce girmiş ki? Kur'afe gördün. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem öyle demedi. Ne buyurdu? Eleşe sallâ bâdehu mâ kedâ ve kedâ O dedi onlardan sonraya kaldı ya birkaç sene. Evet. Onlardan sonra şu kadar, şu kadar, şu kadar fazla namaz kıldı mı? Günde beş vakitten hesap et, bir senede kaç namaz? Bir de sünnetleri koy, bir de nafileler kılmıştır. Kıldı mı dedi? E doğru dediler. Fazla kıldı tabii çünkü onlardan sonraya kaldığı için. Yaşı da belki şey. Ve edrake ramadane Ramazan'a yetişti mi dedi? Öyle bir senede, iki senede bir iki Ramazan'a yetişti daha. Fazladan Ramazan'a yetişti. Fasameu tuttu mu dedi? tuttu dediler. Fevellezi nefsi Canım kudret elinde olan. Allah'a yemin ederim ki. Yedi kudretinde diyelim eldemiyorduk. Uyarım beni daha mübarek adam vaz ediyorum size sonra bana dönsün faydası diye. Hoca eldeme. Yedi kudret. Mam Gazali uyardı bizi. Onda yeni gördük. Onda iman İslam ilmali'nin iman bölümünde yazdık. Yani yedullah, vecihullah, alel arşist teva gibi konularda Allah'ın yedi, Allah'ın esabi'i, Allah'ın vecih'i Bak şimdi ayrıyetten konuşalım. Vecih yüz demektir. Esabi'i parmaklar demektir. Yet el demektir. Lugatını konuştuk şimdi bu. Peki yedullah deyince Allah'ın kudreti diyeceksin Tevil edersen, halefin mezhebi Ya da selefin mezhebindeysen Selefilerin değil ha yanlış anlama işin. Selefiler Vehhabi şimdi. Selefin. Selef Maturidi'ye Şaridi'den önceki 3 asır. Maturidi Şaridi 300'den sonra çıktı. Selefin mezhebindeyse Allah'ın yedi diyeceksin. Allah'ın veci diyeceksin. El diyebilir misin? Demeyeceksin. Ha kudret eli diyebilir misin? İşte İmam Gazali orada 6 madde koydu. Çok önemli Kur'an'da geçen, hadiste geçen müteşabihat bunlara sıfat ayetleri denir, sıfat hadisleri denir. İmamı ı Hazin tefsirde ikide bir bu müteşabihattandır. Sıfat hadislerindendir, sıfat ayetlerindendir. Anladın mı? O yet sıfattır. Vecih sıfattır. Esabi'i e sıfattır. Nüzül. Gecenin üçte ikisi geçti, üçte biri kalkınca Mevla Teala semâ, birinci kat semaya nüzül eder. İner demeyeceksin. Yahu Türkçesi inmek değil mi? İşte yok işte öyle. O nüzül sıfattır. Nüzül diyeceksin. Mevla güldü. Güldü demeyeceksin. Duhk. Duhk sıfatı. Yazhakü dedi. Yazhakü. Çünkü bizim gibi gülmekten münezzeh haşa. Ama duhk sıfatı var mı? Hadislerde ne varsa ya cebu, ya teaccebu diyorsa taakküb etti. Aceb sıfatı var Mevla'nın. Yazhakü buyurdu. Zahik ya Rabbuna buyurdu. Hadis sahistir. Zış sıfatı var. Gülme yok. Şaşırma yok. El yok. Parmaklar yok. Ama yet var. Vecih var. Esabim var. Zışık var. Ya bunun manasını Türkçesini öğrensen lügattan. Ama Mevla'ya istatında o tabiri kullanma. Ben bile bugüne kadar kudret eli e, diyorduk. Hep dedik yani. Bütün hocalar diyordu bunu. Şimdi ne diyorum? Parantezleri hep düzelteceğiz geriye doğru şimdi. Yedi kudreti diyorum. Yet diyebilirim, el diyemezmişim. İmam Gazali, Hüccetül İslam. İşte İman İslam ilmanında o bölümü mutlaka okuyun. Müteşabih ayetler, belki 10-20 sayfayı, yani 20'yi bilmem de çok geniş anlatıldı. En geniş o mevzuya girdik. Rahman Arş'a istiva etti. İstiva sıfatı var mı Mevlan Var. Yerleşme var mı? Haşa. Oturma var mı? Haşa. Ama istiva sıfatında inkar etsen kafir oluyorsun. İşte Kur'an'da muhkem var. Müteşabi var. ama müteşabi az 10 tane 15 tane Bütün Kur'an muhkem Sen o kadar Kur'an'ı bıraktın da e, Müteşabiye niye şey ettin E peki sen niye burada oturdu mağazı vermiyorsun E Mevla oturmaktan münezzeye Neden? Oturmak harekettir Hareket intikaldir İntikal sonradan yaratılanlara aittir Mevla hadis değildir muhtes değildir Peki muhkem ayete bakacağız Sen buna nereden gittin bu kafaya Ben bu kafaya nereden gittim Tabi alimlerin adına konuşuyorum, kendim bir şey bildiğimden konuşmuyorum. Muhkem ayet var Kur'an'da. Muhkem ayet ne demek? Manası açık yani, namazı kılın gibi. Muhkem ayette ne diyor? ''Leyseke misli şey, onun benzeri hiç bir varlık yok.'' Oturur dediğin mi, benzedi mi? Misli oldu. Biz de oturuyoruz. El dediğin mi, misli oldu. Yüz dedim mi, misli oldu. Peki Mevla diyor ki, ''Benim mislim yok.'' Hiçbir şeye benzetemezsiniz ee, Onun misli yoksa O zaman biz bu sıfatlarda Yet deriz Allah'ın sıfatıdır deriz Şekil veremeyiz Ama kudret sıfatı Manasında tevil ediyorsan et Tevil serbest uygun tevil Alimlerin yaptığı tevil kendi kafana göre değil Bu kudret sıfatını Sembolize ediyor yani temsil ediyor O dersin kudret ama el diyemezsin Ama ben kudret sıfatı diye tevil etmek istemiyorum o zaman yedi dersin, yet sıfatıdır. Bitti. Anladın? Yedullahi Allah'ın yedi, fevka edeyim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle el tutuşup biat edenlerin, ellerinin üstündedir. Onların elleri var. Ellerinin üstündedir. Ellerinin üstündedir. Ama ne? Allah'ın yedi. Diyecek. Bu el i sünnetin en mühim itikadıdır. i̇man İslam-ı tafsilatını mutlaka okuyun. İmanınızdır bu size. Yoksa sizi saptırırlar. Vehhabiler ne diyor? Allah göktedir, oturdu, arşa oturdu. İşte gökte diyenler böyle parmak gösterip "Aa Allah yukarıda falan." İşte bunlar ehli sünnetten çıkmışlardır. İşte bu gibi manalarda sapıtmışlardır. Size biz onun için yazdık bu iman İslam ilminin başına imanı koyduk. Evet. Şimdi buyurdu. Canım 7 kudretinde olan veya yedinde olan Allah Teala'ya yemin ederim ki inne beyne meale sema bu kardeşlerin yatağında ölenle öbür şehitlerin arasında cennette ne kadar derece farkı var göklerle yerler arasından daha uzak niye bunun derecesi bu öbürünü yükseltti namazı fazla olduğu için Ramazana fazla yetiştiği için fazla Ramazan nasip olduğu için tutması onun için nimetteyiz. Tamam kardeş? Sıcak deme, yaz deme, güz deme, biraz sıcaklar artacakmış falan, artana kadar bitti zaten. Sıcak gelsin daha. Meydan o, şimdi artık gel be, geliyorsan falan. Hareket çekebilirsiniz. Yanaştı ya bitmesi. Şimdi baştan çekemezdiniz o hareketi. Ya gelirse? Çok perişan olurdunuz değil mi? Evet, kardeş. Şimdi bakalım. Yazda da acayip bir müjde var şimdi. Haseni Basri Hazretlerinden rivayet ediyor. Bal ırmağı var mı cennette? Kur'an'da var mı bu? <gülüyor> Mehmet okuyana göre cennet yok ki. <gülüyor> Bal ırmağı olsun. Biz de neden bahsediyoruz ya? Evet. Yani cennet hiç yok demiyor. Onu da bilmiyorum ne diyor da. Şimdi yok diyor yani. Huri Cennetteki eşi insanın bal ırmağının yanında oturmuş, bal ırmağının kenarında oturmuş, yaslanmış diyor, yaslanmış. Bunlar hadis olmasa, Rasulullah ulaşmasa, Hasan-i Basri nereden bilecek böyle şeyleri? Vaziyatallah Teala. Şimdi Allah'ın dostuna kase veriyor. Cennette, cennette, sen cennete gittin gidince. Cennete girince huri sana bal ırmağına yaslanmış sana bir kase bal ırmağından şerbet veriyor. Tamam? Sen de alıyorsun tabi, bayılarak. Sana ne diyecek diyor biliyor musun diyor? Nazarullah ile kefiyümün sahib bait ma baina't tarafain. Ey Allah'ın dostu. Veli derken hepimiz evliya olacak halimiz yok. Ama Müslümanlar genelde velidir. Zaten cennete girenler velidir. Çünkü veli dost demek. Dost değilse aduv demektir, düşman. Zaten düşmansa cennette işi yok. Düşmanını sokar mı rıza mahalline? O manada bütün cennetlikler veli oluyor tabii, dost olduğu için. Allah veliyle lezina amenü. Allah bütün inananların velisidir. Yeter ki ehl-i sünnet ol, Müslüman ol. Sana sıcak bir günde... Allah baktı ama çok bir, öyle bir sıcaktı bir de sıcaktı bir de baid mebena tarafe çok uzundu gün. Tam bunu söylüyor. Çok uzundu iki tarafı diyor. Yani imsakla iftarın arası çok uzaktı. Demek ki bu 22 saat tutanlar falan çok daha kazanıyor. Wentevi somme Öyle bir susamıştın ki diyor. Huri sana söylüyor dünyadaki halini. Sen öyle bir susamıştın ki diyor. Tutaklarım patlamıştı. Ağzın köpürmüşçü böyle konuşamayacak halde oluyor bazen insan. Febaha bi kel meleike. İşte ben o da tabii ona şahit olmuş o huri de. Mevla'nın nidalarını dinlemiş o. Ya. Seni meleklerine gösterdi Allah diyor. Ey benim meleklerim. Bakın şu gök. Unzuru ila abdi. Görüyor musunuz kuluma bakıyor musunuz? Meleklere diyor. Çünkü meleklerde ne yok? Susama yok. Acıkma yok. Yaz tesiri yok. Kış tesiri yok. Hiçbir yok. 13 cihat devam ediyor. 13 beşerin velileri, müminleri, meleklerden eftal oluyor. Eftaliyet neyledir? Cihat madır. Ve fضallallahu mücahidine alel kaidine ecran-ı azıma. Tabi bu insanlar hakkındadır ama kıyas et. Cihat yapanları oturanlardan çok ecirle faziletli kıldı. Bizim içimizde de öyle. Cihat yapan, Allah için yapanla yapmayan, oturan bir mi? E buna kıyas et. Meleklerde cihat var mı? Yok. Müminlerde cihat var mı? Çok. O zaman ne oldu? İnsanlar eftal oldu zaten. Cihattan dolayı. Nefisle cihat, şeytanla cihat. Kuluma bakıyor musunuz? Terakezevcetev. Hanımını terk etti. Terk ettirdikten karıyı boşamadı yani. Cima yapamıyor. Kadına el çüremiyor, öpemiyor. Şehvetle tutmuyor, tutamıyor. Hatta bakmıyor. Bakmıyor. Oruçluyum diye. Teragaz evcetim. Şimdi size bu çok şey gelmiyor herhalde. Eski dönemde daha mı çok karılarını görüyorlardı? Hani evde mi duruyorlardı? Ne oluyordu? Bu yemekten beter kadın sorunu çıkıyormuş. Kitaplara da baktığıma göre yanan yıkılan geliyormuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yandım ya Resulallah diye. <gülüyor> ne yaptın? Oruçluyken bir iş yaptım diyormuş. Yani böyle birkaç sahafeden şey gördüm. Allah Allah neden oluyor acaba? Bilmiyorum tabii. Biz şimdi yaşlandık bu işler, Bize ilgilendirmiyor biraz ama herhalde gençken falan zor oluyor. Her, hele bir de yeni evlenmişse falan. Adam duramıyor. Mu? Ne oluyor? Ben bilmiyorum tabii. Anlamadım yani bu şimdi de ama Mevla bunu diyorsa Mevla bunu diyorsa demek bu çok önemli bir husus. Yemekten evvel bak zevce geldi. Ve şehvet eû, şehvetini bıraktı. Ve lezzet eû, lezzetini bıraktı. Üçü de cinsel. Üçü de cinsel. Zevce, şehvet, lezzet. Üçü de cinsel. Demek ki bu cinsel konuda da e, insanların bu oruçluyken yanaşmamalarında da önemli bir imtihan var ya. Hani be, bana tealluk etmeyebilir ama demek edenler var. Ve taameu yemeğini bıraktı. Ve şerabeu, bak yemek nerede geldi? Dördüncü de. Yemeğini bıraktı ve şarabev suyunu bıraktı, içemiyor. Min eclî benden sebep. Hatırım için. Ya Allah'ın hatırucu. Hakikaten bu işler başkasının hatırı için yapılmaz. Ananın hatırı için kandırırsın, gider içeride içersin. Tamam anacığım içmiyorum dersin ama kandırız. Şimdi burada hangi duvarın arkasına gidip de içeceksin? Benden sebep. Râhbeten fîmâ indi. Benim katımdaki sevaplara rağbetinden dolayı. Cennete rağbetiniz var değil mi? He? Kaşın, cehenneme kaşınmıyorsunuz herhalde. Mecbur cennet istiyoruz da. Cenneti mecbur isteyeceğiz. Ne diyor hadis? La abi büküm hanıma. Ramazan'da çok isteyin. Çünkü neden? Zaruri ihtiyacınız. Onsuz yapamazsınız. Cennete girmeyen pa parkta yatmıyor ki. Cennete girmeyen cehennemde yatıyor ateşte. Onun için mecbursunuz. Benim katımdakilere rağbetinden işhedü şahit ediyorum sizi şahit olun enni kad ghafertülo bunun ne kadar günahları var ama bu yaz gününde bu uzun günde ben onu hepsini affettim. Feğafara leke hineizin. kocasına diyor ki işte seni o gün affetmişti diyor Allah senin günahların yok değildi sen de büyük bir evliya değildin diyor yani. Seni o gün affetti vezevveceni e, ke o gün seni benimle evlendirdi nikahımız o gün kıyıldı diyor. cennetteki nikah var ve zevvecnavun bi hurin iri gözlü artık nasıl bir güzelliktir Allah bilir hurilerle evlendirdik ama Ali Rıza Demircan'a sorarsanız ehli bidatın başında gelir kendisi ne diyor ya huri var ama diyor sekreter gibi diyor cinsellik yok diyor e, zevvecene sekreterle o işler yapılır mı Evlendirdik diyor da kurar. Yahu Allah millete hoş görünmek için. Şimdi o ne? O karıların adı feminist mi, feminist mi? Komünist mi? Ne işte. O feministlere yaranmak için belki iki karı daha bana aa hocam diye hürmet eder diye Allah'ın ayetini inkar etti be. Yazıklar olsun. Evet. Men tereke lillah teala her kim dünyada tahamen ve şarabe ve şeyvetten müddeten kesireten, kısa bir müddetle olsa, ahiret sonsuz. Buradaki 10 saat ne? Ramazan'ın tümünü toplasan, 29 çekti bu sene. Tümünü efendim çekecek belki de bilmiyor tabii 30'a da gidebilir. O çünkü gökteki aya bağlı. Bu Diyanet'in takvimiyle olmaz ama neyse. Şimdi 29 demişler. Burada e, toplasan orucunun tümünü kaç saat? Ya kaç saat tutuyorsunuz şimdi? He? 17, 18. Çarp onu 29 lan işte. Bulursun. Bu kısa bir müddettir. Neden? Sonsuz ahiret var ya. Sonsuz ahirete göre bu sizin tuttuğunuz bir ay bile etmiyor. Geceleri çıktığınız için. Bir ay bile etmiyor. Ama sen sonsuz cennet kazanıyorsun. Allah için dünyada az bir müddet. Bunu terk ediyor. Avvazâullâhu'n dev, tamamen ve şaraben la enfet. Allah onun yerine ona ne veriyor bedeline? Tükenmeyen yemekler, bitmeyen şaraplar, şuruplar, şerbetler. Ve ezvâcen lâ enfet ebedi ölmeyecek yaşlanmayacak çirkinleşmeyecek eşler ebedi onun için müdade hadis-i şerifte diyor ya meşhur hadisler huriler Ramazan'da nida ediyor hel min khatibun bizi Allah'tan isteyen var mı yani bizden nişanlanmak isteyen sözleş sözlenmek isteyen evlenmek isteyen var mı Allah onu evlendirsin bu bu ayda rahmandan bizi isteyen var mı hani adamdan kızını isteyen gibi Şimdi gidiyorsun babasına kızını ver. Huri kimden isteyeceksin? Rahman Teala'dan. Evet. Allah'ın cennette itaatkarlara hazırladığına rağbet eden var mıdır? E tabi bu e, sade erkeklere mi bu cennet? Değil. Hanımlara da hizmetçiler var mıdır? Onların hizmetçilerinin adı ne peki? Yok. Vasife. Vasife. Vasife hizmetçi demek. Kadınlara? Kadınlar. Çünkü o gılman erkeklerin için. erkek çocuklar. Eğer onlarda e, senin e, hanımların, eşlerin başka eş, erkeklere görünmüyor cennette. Hurilerin de görünmüyor. <gülüyor> Özel çadırlarda hapsedilmiş diyor. Ne demek? Cennette bile öyle herkes istediği karıyla düşüp kalkamaz. Çünkü dünyada gayrimeşru olan cennette de gayrimeşrudur. Cennette domuz eti var mı? Şarap var ama... Bu bildiğin şarap değil. Saroş etmiyor. Zaten bu şarap niye haram oldu? Saroş ettiğinden oldu. Yoksa sen üzüm suyunu sıksan hemen içsen sorun yok. Üzümü yesen de sorun yok. Onun için vasıf değişikliğinden, nitelik değiştiğinden şarap haram oluyor. Alkolleştiği için, köpürünce oluyor. Alkolleşmese bir şey yok ki. Üzüm şırası serbest. Onun için e, kadınların, hizmetçileri de kadınlar. Anladın? Böyle erkekler yok. Yabancı erkek Lan senin hanımın görüşmesi yok. Haremlik, selamlık var. Çadırlarda diyor. tam, kızıla çadırı değil. İnci'den, inciden, mercandan öyle bir çadır tanesine, incinin başına bir tanesine piyasaya çıkartsan dünya borsaları çöker. Amerika, Japon bütün borsalar çöker. Türkiye'nin zaten borsası çok mühim değil. Amerika borsaları çöker. Taşın tekine. Neden? Ebedi. Dünyada borsaya bir tane hiç kaybolmayacak, yok olmayacak, ebedi bir elmas borsaya çıkaramaz. Yok öyle bir elmas dünyada. Küllü men aleyha fan. Hepsi faniydi. O baki. Ama bir de güzelliği vesairesi. Onun için Ramazan Şerif'te oruçlar, tezbih edilir. Cennet seneden seneye Ramazan girecek diye süslenir. Ey gidi Mehmet okuyan. Hiç mi hadis okumadın? Cennet şu anda yok diyorsun. Süslendi bile. Huriler dua ediyorlar cennetin... Köşklerinin kulelerine çıkıyorlar. Bu ayda bize kullarında neşler nasıl böyle Gözlerini bizimle aydın eyle. Gözlerimizi onlarla aydın eyle. Allah Allah. Onun için kardeşler bu mübarek ay bizler için büyük bir fırsat ve ganimet, maddi ve manevi kazançlarımızın mevsimi ticaret zamanındayız. Bunda kazanamayan 11 ay hasir olur. Zararda kalır. Kadir gecesi geliyor. Kaçıran mahrum olur. Bir sene daha da bulamaz ve bir senenin hayrında göremez. Göremez. Onun için günahları terk edelim. Özellikle şu 10 gün, şu önümüzde bu gece 20. geceye gireceğiz. Yarından başlıyor 10 geceler. Yani itikaf yapanlar ne yapmaları lazım? Yarın güneş batmadan Hemen mescitlerden birinde sünneti müekkede olan 10 günlük itikafa niyet etmeleri lazım. Yarın iftar olmadan önce girmesi lazım. Çünkü gece girdi mi, ne girdi? 10 gecelerin birincisi girdi. 21. Birinci gece İmam Şafiiye göre oldu diyor Allah. Kadir gecesidir yarın gece. Ona göre kesin Kadir gecesi yarın gecedir. Çok önemli bir gecedir. Hakkında nice şerif var. Yarın anlatırız inşallah. Kısa bir ara veriyoruz. Biraz da zikrediyoruz arada. Dırdır etmiyoruz. Ondan sonra Beraber oluyoruz, İnşallah rahmet. Evet kardeşlerim, el er ravzul Faik isimli eserde zikrediliyor. yani sefiri el-Halebi, e, sefiri el-Halebi hazretleri oradan başka bir tapdan naklediyor. Tabii bunlar kaç yüz senelik eserler? Z bu zatın vefatı e, 956, yani 956. Nereden baksan, şu anda 500 seneyi geçmiş bu, bu zat kitap, beş sene, onu da kendinden evvelki kitaplar. Hep böyle kitaplar muteber. Riva'te göre diyor, bir adam kabristana geldi. Yani bir kabristana geldi. İki rekat namaz kıldı. Sonra uzandı. Yattı yani. Uykusunda o hangi kabrin yanında yattıysa mezarlıkta onu gördü. Adam ona vaaz etti. Bu vaaz bize lazım şimdi. Dedi ki, ya hâza ey adam inneküm te'amelûne te velâ talemun te Siz dedi amel ediyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, teravih kılıyorsunuz, bayram kılıyorsunuz ama bilmiyorsunuz. Ahireti görmediniz, ölümü görmediniz, mahşeri görmediniz, bir azap görmediniz, bir sual ile karşılaşmadınız. Amel ediyorsunuz ama ilminiz yok. Ve ne hennâlem velâ Biz de ahireti gördük. Öldük, Anyayı, Konya'yı gördük. Başımıza neler geldiğini gördük. Münker negeri, ne şiddetler gördük. Biz de biliyoruz, amel edemiyoruz. Her şeyi anladık şimdi. Bir amel etsek, cehennemi görür gibi amel edeceğiz. Ama amel yok. Allah desen, diyemezsin. Sevabı da yok olsun. Desen de sevabı yok. Defter kapandı. Vallahi le fi rak'atâni fî sahîfetî min ileyye dunya ve ma fiha. A bu da şimdi rüya yenelüzu var, ölüyi görmen elüzüm var. Zaten hadis de var. Atani hafifetan khayr min dünya ve Kısa da olsa iki rekat dünya ve üstündeki her şeyden hayırlıdır. Bu kabirdeki adam dedi vallahi şu anda benim amel defterimde ilave tabii. Ölene kadar ne yapmış? Yapmış. Onlardan ne yazılmış, ne kabul edilmiş bilmiyorum. iki rekat bir namaz defterime ilave edilseydi, bütün dünya ve içindekilerin benim olmasından bana daha sevgili gelirdi. Ne yapacağım dünyayı? İstanbul'u ver, yanına Ankara'yı da koy, yanına İzmir'i de koy. Büyük şehirler, küçük şehirler, Türkiye, Yunanistan, Avrupa Birliği, hepsini sana verdim. Afrika, madenler, cevherler, mücevherler, altı, üstü, altın, gümüş, bütün dünya senin deseler mezarda adam, ne lazım ona? Ama iki rekat defterimde olsaydı çok faydasını gördüm. Kardeşler, o teravihleri zorlanmayalım, kuş gibi kılalım, zorlanmayalım. Çok fazileti var. Ondan sonra teravih yetmez, teheccüd kılalım. Gece teheccüd kılalım. İki rekat, bak iki rekat. Seher vaktinde, savur sofra. Nasıl hanım sofrayı hazırlıyor. Mübarek adam. Ya sofrayı sen hazırlasaydın? Soğan doğrayım diye elini kesecektim. Bir şeyden haberin yok. Acemisin zaten benden beter. hanım var, çocuk var. Sofra hazırlanıyor. Kılı kirekat işte ya. O da diyor ki 10 e, işte, dakika daha uyuyayım. Ya 10 dakikayla abat mı olacaksın? Ama 2 rekatla abat olacaksın. 10 dakika daha uyuyayım. E, beni sonra az kala 20 kala kaldırın. Ondan sonra. Halbuki kalk işte kadın Yemeği de sen yapacağını düşün. O zaman nasıl kalkacaktın çayı koyma? 10 dakika, 20 dakika evvel sen de namaza kalk. Sevabını da hanıma hediye et. Ben avanak değilim. Ne avanak? Hediye et, Bir misli de sana yazılır. Neden? Kadıncağız çay yapayım derken namaz kılamadı fazla. Değil mi? Mesela gerçi öyle mübarek kadınlar var ki çayı da yapıyor, çorbayı da yapıyor. Teheccüdü de adamdan fazla kılıyor. Kaç katta fazla kılıyor. Tabii. Öyle kadınlar var. Evet, Allah nazardan muhafaza etsin onlar. Abdullah bin Ömer Resulullah'tan rivayet ediyor sallallahu teala aleyhi ve sellem mâ min yevmin hadis-i şerif bu şimdi, rüya falan değil. Her gün illa ve melekûn yehtifû fil mekâbirî mutlaka bir melek mezarlarda bağırıyor. Bu mezarlarda da işler var ha. Sen de diyorsun ki bomboş. Ne boş? Mezarlara görevli melekler var. Biliyorsunuz geçen anlattım salih amel işleyerek öldüysen senin sağındaki solundakiler göğe çıkamıyor mezarında görevleniyor onlar orada ibadet yapıyor öyle amel salih sahipleri kabir sahiplerinden ne melekler duruyor mezarlarda yani Evliyaullah'ın kabirleri ise özel melekler görevli sen gidiyorsun diyorsun ey Allah dostu senin yüzü suyun hürmetine Allah'tan istiyorum diyorsun ya hemen allah Teala o velinin hatırına o mezara melekler görevlendirmiş o meleğe diyor ki bu dostumun hürmetine, o, o veli araya girdiği için, şefaat hakkını kullanırsa tabii, kullandıysa sana, bu kulumun işini gör diyor allah Teala. Kime gördürüyor o işi? Meleğe gördürüyor. Ama o melek nerede? Ee, senin benim kabrimde değil, velilerin özel, Alaydar Efendi gibi zatların mezallarında, o melekler görevli, gelip de ziyaret edip, hürmet isteyen, yüzü suyu hürmetine, dua edip Allah'tan, efendim, çocuk isteyen, para isteyen, Eş isteyen, iş isteyen kişilerin işlerini gördürmek için Mevla meleklere ne diyor? Bu iş, kulumun işini gör. Ama dün bir kitapta gördüm, sağlam kaynaklı ulemanı kitapları. Bazı velilerin ruhlarına e, tasarruf verilmiş. O nasıl tasarruf? Kendi ruhu da şekle girip kendi de gidip o adamın işini görüyor bazen. Kadir Geylani de oluyor vesaire. Bazı evliyada oluyor. Kendi bir şekle girip onun ruhu da bedeni ölü bedeni dirildi demiyoruz, bak anlayabiliyor musun? ruhlar ölüyor mu? ölmüyor, bedenden ayrılıyor makamına gidiyor, senin benim de ruhum ölmüyor, evliya olmak şartı yok ruh ölmüyor zaten ama senin benim ruhum hapiste oluyor yani cennetlik de olsa çok gezmeye dolaşmaya izin verilmiyor veyahut ancak kendi evine gidiyor, ha, anne babasını veya çoluk çocuğunu görüyor, perşembe, cuma bağlayan geceler ruhlar gelir Berat gecesi gelir, kadir ge vesaire ama bedenin şekline giremez canlı gelemiyor ama o velilerin makamı yüksek olduğundan ona tasarruf veriliyor. O tasarrufla bir bedenle bedene bürünüp şekilli geliyor yani. Suretiyle geliyor. Sen o işini görüyor. Bunlar haktır ve hakikattır. Delilleri doludur. Bu hususta kitap yazabilecek kadar elimde kaynak var. Elimde kaynak var. Ama sohbette yeri gelince anlatıyorum. Evet. Bir melek mezarlıklardan diyor feyünat. Ya kubur Ey mezarlıklarda yatanlar. Tamam. Hani mezarlıklara bizim Türklerde böyle bir şeyler var. Esselamu aleyküm yahlel ya kubur diyor. Onu da doğru diyemiyor da işte. Yahli ya kubur diyor. Ya ya ehlel kuburi falan neyse fark etmez. Peşine de diyor ki ve aleyküm selam ya ahli dünya diyor. O varık onu sen demeyeceksin. Onu ölü diyecek. Allah Allah. Ölüler nidadan cevap verir mi? Hadis-i şerif var. İbni Kesir tefsirinde de geçer. Müteber ve sahittir. Diyor ki hadis-i şerifte tanıdığı biri ise yani evliya gibi makam sahibi değil de normal bir Müslümana gitti annene selam veriyorsun. Annen de çok büyük bir veliye değil yani. Ama senin annen bir Müslüman dünyada mamin müminin ve mamin raculun yemurru bi kabri ahi kana ya'ribu ve fe yesallimu illa ve yurdu aleyh es Tanıdığıysa diyor. Orada tanıdığı şartını koyuyor. Dünyada tanıdığı biri ise, böyle ki anne baba değil de komşu, dost, cemaatten tanış, haç arkadaş, ömür arkadaşı gibi, asker arkadaş, tanıdığı biri ise gidip kabrine diyor. Selam verirse mutlaka o da, o da tanıyıp selamını alır, cevabını verir diyor. Tanıdığıyla alakalı. Ama evliya Allah'tan zatlar ise onların zaten arşta bile olsa ruhları kabirlerinde ittisali ve irtibatı vardır. Bu işler an meselesidir. Manevi işlerden bahsettiğimiz için dakika saniye mevzubahis değildir. Hemen gelir diyor. Sen ziyarete geldiğin anda ruh gelir. Ruhaniyet gelir diyor. Anladın? Evet. Onun için ve aleyküm selam ya dünya demeyeceksin. Esselamu aleyküm ya alel kubur diyeceksin. Anladın mı? Bir de duası var. en s-sabıkun ve nahnimü külahikun. Es-elü lena ve Arapça bilmiyorum hoca efendi. Bilmiyorsan şunu diyeceksin. Yani efendim siz bizden önce gidenlersiniz. Biz de size yakında inşallah ulaşacağız. Sizin de bizim de hakkımızda Allah'tan afiyet niyaz ederim. Yani belasızlık. Azabı varsa kaksın. Bize de bela gelmesin dünyada. Afiyet niyaz ederim. Duanın Türkçesi budur. Yani Türkçede söylesen olur. Zaten artık ruhaniyette lisan sorunu da pek Yoktur yani. Arapça'da selam versen onu artık Mevla anlatıyor. Dünyadaki gibi değil. Dünyada Arapça bilmeyen anlamıyor ama ahiret öyle değil. Cennette de Arapça konuşacak cennette eli Adam dünyada Arapça bilmiyordu ki mesela. O ayrı bir şey. Ahiret alemini burayla kıyas etmeyin. Ya ahlel-kubur, men tehsüdûn el Bugün kimi kıskanıyorsunuz? Melek soruyor. Melek mezarda yatanlara, şehitlikte, Kozlu'da, Tozlu'da. Ey kabire eli! Bugün kime imreniyorsunuz? Kabir-i ehli cevap veriyor. Hadis bu. Nehsudu ehlel mesâcidi fî mesâcidîn velâ neftirû nusâl Camilerde, mescitlerde bulunanlara kıskanıyoruz. Biz namaz kılamıyoruz. O namazın sevabını alamıyoruz. Camide ne kadar namazlar kılıyorlar. Bak dedi mi? Kebapçıyı özledik. He? Dedi mi? Bilmemlere de ayran içenlere bayılıyoruz. Dedi mi? He? Hangi zevki bahsetti? Mescid ehlini, namaz kılan mescid ehlini imreniyoruz. Kıpta ediyoruz. Ve yasumun. Oruç tutuyorlar. Ve la nektiru en sum. Biz oruç tutamıyoruz. Ne kazançtasınız be. Bir de diyorsunuz ki günler uzun hava sıcak. Ne ayıp şey ya. Hiç böyle saygısızlık olur. Kazandırıyor Allah seni. Niye kazandırıyorsun beni diyorsun ya. Kârdasın. Ve söz deكون velanaktur en sözsütük onlar sadaka veriyorlar biz sadaka veremiyoruz. Ve zikruun onlar zikrediyorlar velanaktur en zikru biz zikredemiyoruz. Ey gidiziki. Buyurun. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâhu el hayyul kayyûm ve tebîle Allahümme inni eselukel cennet ve e'uzü bike minen nar amin Ezberlediniz mi? He? Siz öyle diyorsunuz. Millet? Siz burada her gün yap, yapıyoruz beraber ezberlediniz. Kitaba bakıp ezberleyen yok. Ne yapacağız ya Rabb? Bu ala ma dami Geçirdikleri zamanların yani kabirde boşu boşuna yatıyoruz demek istiyorlar. Ve nedamet ve pişmanlık izhar ediyorlar. Onun için Evliya Allah'tan bazı zatlar Mevla'dan ne istediler? Kabirde namaz istediler. Verildi mi? Verildi. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin teyze oğlu Şeyh Mus derler. Diyarbakır tarafında Mardin'dedir kabri. Şeyh Mus diye çok isim koyarlar doğuda. O hep isimler Şeyh Mus diye bir şey yok. Şeyh Musa. Onu kısaltmışlar yani. Şeyh Musa İbni Mahine zuli Radıyallahu Teala. dur o. Ondaki tasarruf Bağdat-ı Abdülkadir Geylani'ye gidemeyen ona gitsin. Türkiye'de iki tanedir o. Biri Urfa'da Hayat-ı Kaysil Harrani hayat Harani, Harrani kabrinde diri gibi tasarrufu olur. Biri de Mardin'de Diyarbakır'da arasında Şeyh Musa Ezzuli radıyallahu teala. İşte o zaten Abdülkadir Geylani 13'ün derdi ki Hacca giderken Bağdat'a gelecekti size bir güneş doğdu iki günlük yoldan karşılayalım dedi. iki günlük yoldan. Musa Ezzuli dedi yani. O çok büyük bir velidir. Onun bütün kitaplarda söylüyor. Mezara indirdiler. Mezar normal boyutta yapılmış. Namaza göre değil. Kabire aşağıda inip koyanlar Bıraktılar tam kapatırken otomatik kabir bir patladı genişlediye Mübarek tak ayağa kaldı Allahu Ekber. Adamlar bayıldı. Ve bu mütevatir bir hadisedir. On binlerce insan orada şeyde cenazenin defnindeydi Herkes bunu göremez mümkün değil. Kabirin içinde ayağa kalktı. Ama gömme içinde olan aşağı inenler bayıldılar. İbn Ebî Dünyanın bir kitabı var. Tabii Şeyh Musa ondan sonradır. Onun için onu yazmamıştır belki. Kitabın adı nedir biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben aşebadel mevt. Öldükten sonra yaşayanlar. Hakikaten diriliyorlar. Ama görülmemiş bir şey. Dünyaya çıkıp yaşama izni verilmiyor ama kabirde namaz izni verilmiş. Burada işte var Emir Buhari Hazretleri ee, hala restoresi bitmedi, bitti diyorlar, belediye restore etmiş, vakıflar e, daymış anahtar, Emir Bukhari Camisi'nin altında, mezbele gibiydi eskiden, çamaşırlar asılıyordu oralarda, şimdi restore yapılmış ama göremedik, çifte yok. Orası açılsa hepinize söyleyeceğim, Nakşi Tarikatı'nı İstanbul'a ilk getiren, Ubeydu Hazretleri'nin halifesi, Mahmud i̇ncil Hazretleri'nin torunu silsileden, Ubeydu Lahrar onu onu mü ayağa kalıyor, hep ikide bir, halbuki müridi, ama iki de bir ayağa kalkar. O da zaten dedi ki efendim iki de bir zora sokuyorum. Ben gideyim İstanbul'a. İstanbul yeni fethedildi. Ubeydullah zamanında fethedildi. Zaten biliyorsun Ubeydullah manen İstanbul'un fethine geldi. Hazreti Fatih zaten ondan bizzat immet aldı. Burada manen derken manevi yolla geldi ama bedeniyle geldi yani. Burada savaşa katıldı. Hani cübbesinin burasında orduları gösterdi Hazreti Fatih'e. Korkma bu ordu yetmez diye. Bak burada ne manevi. Dünya burada. E, melaket Cünudullah. Ubedlahran'ın kalifiyesi şurda, Fevzi Paşa Caddesi'ne gidiyorum oradan arka duvardan okuyorum gece. Yani bura niye açılmıyor arkadaş? Vakıflar, kusura bakmayın vakıflar, belediye restorayı yaptırmış. Vakıflar atsın, oraya türbedar koysun hemen. Milleti ziyaret edeceğiz Yahliyayı. Şeyhimiz bizim. Niye mani oluyorsunuz? Vakıflar buna el atsın. Bir şey demeden elli kere düşüyorum. Kaç senedir bu konuyu konuşuyor merkezde Vakıflar buraya el atsın. Bir tane türbeder koysun, bunu da çok sevap alacak. O mübarek şefaatini alacak. Adan o mübarek de milletim istemiyor acaba. Onu da bilmiyorum. Manen bu işten bir şey anlamadım. Ozat hakkında kitapta yeni gördüm. Kayda geçsin diye söylüyorum. Çünkü kitabı bir daha aradım bulamadım. Kitapta nerede? Bizim her taraf kitap. Bulacağım inşallah kaynağını. Diyor ki, İslam o bilmiyor kitap. Araplardan bir eski alim yazmış. Konstantiniyede diyor. Adı da Ahmet olabilir bilmiyorum, Emir Bukhari, Emir Ahmet Bukhari olacak diye bir veli var diyor, Konstantiniyye'de diyor. Onun da diyor, menakıbında anlatılıyor ki, tam gömerlerken sesli salavat getirdi diyor, bütün <gülüyor> gömenler bayıldı diyor. Sesli salavat getirdi diyor. İşte ölümünden sonra yaşayanlar var. Biz ayakta ölenler, hayatta ölenler kitabı da yazılsa biz gireriz o kitaba tabi. Ama öldükten sonra yaşayanlar kitabına çok mübarekler girenler var. Bundan dolayıdır ki, ben daha çok, benim dedem de mübarek çok zikreder. Günde 50.000 bin falan zikri vardı, 50.000 bin, 100 bin arası. Bir öğün yiyordu zaten bir tabak, geri kalan sırf zikredersen elli binde olur, yüz bin de olur. Hiçbir şey yapmıyor başka. Camiden de çıkmıyordu, sırf zikrederdi. Birkaç saat ya uyur, ya uyumaz. O da öyle yalvarıyordu, bilmiyorum kabul oldu mu. Keşfim açık değil. Gidip mezara durumu öğrenemem yani. Diyordu, Ya Rabbi, bana zikir müsaadesi ver, ben kabirde zikredeyim diyordu. Böyle bir hevesi vardı. Ama dünyada hep zikredecek ki. Sen dünyada ye iç aşağı, Ya Rabbi mezarda bana namaz nasip et. Sana mezarda azap nasip eder. Bol bol yılan, akrep nasip eder. Dünyada kılmayan adama mezarda namaz mı nasip edecek ya? Onun için fırsatı değerlendirelim. Allah'ın dostları böyle hayat sürdüler. Ee, nereden gelin buraya? şey Musa Zulia Hazretleri'ne anlatıyordum Mardin'de. Ona nereden geldim? Ha tasarruf sahipleri, yani kabirlerinden e, aynı diri gibi e, müracaat ettiğin zaman, gittiğin zaman, ziyaret ettiğin zaman onun hürmetine Mevla'dan istiyorsun. O bir şey yapamaz. Ama aracı olur, dua eder. Yani, yani ne diyor? Sen ona arzu hal verdin ya kabrine. Verdin. O da Mevla'ya diyor ki, Ya Rabbi bu kulun işini gör. Hatırım için diyor. Bunu marufu Hazretleri Allah'la arasında bir isteği olan, Allah'tan bir aceti olan araya beni koysun, benim hürmetime istesin. Katdesin Allah'u Teala. Evliyanın reisidir marufu kerhi. İmamı Şafi diyor. Eee kabritiryakı mucerreptir. Denenmiş ilaç gibi gelir. Hemen dualar kabul olur yani. Kim kabul ediyor duayı? Allahu Teala kabul ediyor. Kim yaratıyor senin isteğini? Allahu Teala yaratıyor. Burada itikadımızı düzgün yapalım. He? Ölüden bir şey istenmez değil Ölünün ruhaniyeti diridir Ruhaniyeti diri olduğu için ondan istenir Ne istenir? Dua etmesi istenir Dua etmesi istenir Yahu sen bana çocuk ver demiyorsun Benim bu çocuğum Olması için dua buyurun Diyorsun ya Allah Allah Ha bana geldin dua istiyorsun Ben kimim? Benim dirim Benim dirim Abdülkadir Gehli Hazretlerinin vefat etmişi kadar faydalı mı? Asla Ben diri olsam ne olur ya Ayakta uyuyorum ya onlar, hakiki diri, Allah yolunun aşkın şehitleri, aşkın şehitleri e, cenk meydanlarının şehitlerinden eftaldir. Öyle mi? Aşkını gizleyip ölen şehit ölür diyor. Onlar Allah'ı ne kadar sevdiler biliyor musun? Ne kadar sevdiklerini biliyor musun? Ha, o aşk, o sevgi onlar. Ebu Bekri Sıddık'ın vefat sebebi ne mesela? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den iki sene sonra vefat etti. Vefat sebebinde hastalık olarak ne diyor biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına üzüntüsünden eridi eridi, eridi, iki sene dayanabildi öldü diyor. Aşkın şehidi peygamber aşkı Allah aşkı, Resulullah aşkı sallallahu aleyhi ve sellem. Celle celaluhu Mevla Teala. Aşkından adamlar evinden ciğer kokuları gibi koku gelirmiş ya. Diyorlarmış ki ya nerede buldun ciğeri mübarek millet aç geziyor falan. Halbuki aşkın şeyi Namaz kılarken içleri gürül gürül kaç metreden duyuluyor. Allah'ın huzurundaki fuşuğun verdiği tesir ve etkiyle mübarekler ölüyorlar ya. Sen ne konuşuyorsun? Onun için onların tasarrufları devam ediyor. Allah Teala şefaatlerine nail Şimdi ben dünkü konuyu tam bitiremedim. Yazan gelmeseydi iki saat daha bindirecektim bunlara. iki saat daha giderdim. Amin. Duaları alıyorum. Şimdi Tabii Osman Bey'le görüştüm, Melih Bey'in oğlu. Ee, diyor ki, severim onları ben. Kanallarına da gittim. Ta burada yoktu. Ankara'daydı ilk kanalları. Ankara'da müşafir ettiler beni yani. Gittim, sohbet ettik oradan bir kanalda yani. Sonra burada gittim kaç kere. ben Ya diyor bunu Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne biz e, sponsorluk vermişik. onlardan bu Mehmet okuyanı şey etmişler. E, Gazi Osman Paşa Belediyesi, dikkat et. Ey belediye, kimi konuşturacağına dikkat et. Allah ve Rasulü'nün inkar edenleri konuşturamazsın. Bu sefer o belediyede ne yapsın? Belediye alim ki belediye başkanı olan. O da gitmiş, işte Hasan Hüseyin Ceylan var bizim eski Erbakan Hoca'da, ona sormuşlar. E dedim o alim olmayabilir yani ben onu çok bir alim olarak bilmiyorum, belki kültürlüdür ama bizim kültür başka kültür yani. Bizi dinleyecek, başka çaresi yok bu kültürü almak isteyen. E bu sefer o da eski Diyanet Reisi'ne sormuş. Eyvah dedim, yenisine sorsan daha beter, eskisi ondan beter. Ya dedim, neyse Mehmet Okuyan doğru adam demişler. Yahu Mehmet Okuyan ticaretinde doğru olabilir. Hayatında dürüst olabilir. Ben Mehmet Okuyan'ın kaşına gözüne bir şey dedim mi? He? Dürüste, düzgün adam olabilir, iyi adam olabilir, ahlaklı adam olabilir, karısına, çocuk çocuğuna iyi davranabilir. Ben onu tanımıyorum. Ama kabir azabını inkar ettiği için ve cennet, cehennem şu anda yok dediği için daha başka bir şey lazım mı? Değil. Daha bu kadar... Ehl-i Sünnet'in iki maddesini inkar etmiştir. Ehl-i Sünnet itikad kitaplarının tümünde geçen ve hiçbir kitapta da ihtilafı olmayan bir müçtehit de bile ihtilaf yok. Yani kabir azabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Müslim hadisinde Sahih Müslim: Levla en la tedafenu le'sbatukum azabül kabr. Ben size kabir azabını işittirirdim." diyor ey sahabem diyor. "Ben işitiyorum." diyor. Biliyorsunuz iki kabir azabı oluyor. Buyurmuştu. Üzerlerine yeşillik dikti, değil mi? Bukhari hadisi, bunlar her zaman anlattığımız hadisler olduğu için. Ben size, ben duyuyorum diyor kabir azabını. Bukhari'de iki kabir, biri hani idrar sıçratıyordu, biri dedikodu yapıyordu diye beyan etti. Ben duyuyorum, size de duyururum. Ama öyle olsa hepiniz yıkılırsınız, ölü ortada kalır. Onun için defin yapamazsınız. Eğer defin yapamayacak olmasaydınız hadisin tam Türkçesi levla <gülüyor> ella eğer birbirinizi gömecek yani defin yapamayacak duruma gelmeyecek olsaydınız lesma <gülüyor> kabri <gülüyor> bu kabirlerin azabını size işittirirdim vallahi diyor hadis şerif ya sen beş vakit namazın sonunda dört şeyden Allah'a sığın. Müslim sahihinde ve bütün hadislerde kaynak biri de kabir azabıdır, biri deccal fitnesidir, biri hayat ve mematın fitneleridir, biri cehennem azabından kurtulmaktır. Bazı rivatlerde borçtan ve günahtan da sığınılıyor beşincide ama genelde dört kalıyor. Ama bu dörtte hep ne var? Ve وَاَعُوْزُ بِكَ Min عَذَابِ kabri Selamdan önce, namazınız ette'iyyatü, salli barik, işte ne okuyorsan Rabbena atina Rabbena peşine en son bu okunuyor en makbul dua Allah'ın en çok işittiği, işitmek ne demek kabul ettiği, en çok kabul ettiği dua farz namazın ardında olur selamdan sonra da olur ama ekseri alimlere göre selamdan önce diyor hadis bütün okuyacaklar bitti selam vermeden orada Türkçe yapabilir misin? yapamazsın namazın içindesin, onun için Arapçasını ezberlemek mecburiyetindesin o zannedesem duaların kitabında da var Birçok kitapta var. Allah ene a'udü bike, ne adab cehenneme, mamat, min min Hiçbir namazı bunsuz kılmıyorum ben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Allah'a sığınıyor. Peki 5 vakit sığınıyor sen diyorsun ki yok. Sen diyorsun ki Resulullah'a yalancısın diyorsun. Sen diyorsun Bukhari Müslimlere hep ya da Resulullah demedi diyorsan Bütün hadisçi alimlere ve sahabeye Yalan uydurdunuz diyorsun o zaman Sen bir ikisinden boş değilsin Ya o ya o İkisi de birbirinden beter Hangisini kabul edeceksin? Bu hadisler bu kaynaklarda var Dün görmüyor musunuz rezilliği ya İslam Asiklopedisi'nden okudum burada sen. Ne yaptı o? Neydi adı? İlyas Celebi Profesör İlyas Celebi ne yaptı? Batırdı gitti İslam Asiklopedisi okunacak halden çıkmış ya ne diyor orada? Ya birinci görüş diyor Kütübüsitte de var diyor Kütübüsittenin diğerlerinde de var diyor Kevatür derecesine de ulaşmış diyor Öyle mi? Birçok alimi de söylüyor İsa Aleyhisselam hayattadır ve bedeniyle çıktı göklere Ve inecek birinci görüş İkinci görüş Efendim <gülüyor> Uzayda atmosferde e Ne yok? Oksijen yok onun için orada nasıl yaşayacak? İkinci görüşe bak. <gülüyor> Bu kadar ayet-i karşı ikinci görüşe bak. Onun için inmesi mümkün değildir. Bunu kim demiş diyor? Reşit Rıza, Abduhafkani. Yukarıda bütün müfessirler, muaddisler. Sonunda ne dedi? ehl sünnetin görüşü budur dedi. Bak, doğruyu da söylüyor ha. ehl sünnetin görüşü budur. Selef'in, yani Matür-i kastediyor ehl sünnetten. Selef'ten de Matür-i evvelki üç asırı kastediyor. Hepsinin görüşü budur dedi. Dedi mi? Peki inmeyecek yaşamıyor diyenlerde kaç isim sayabildi? Üç isim sayabildi. Abduh, Afgani, Reşit, Rıza, hepsi mason, hepsi kitapsız. Şimdi bu adamları, Osmanlı'yı yıkan bu reformistler, mason, Mısır'daki masonlar, bunların adını saydı. Ve dedi ki bunlar yoktu. Peki. En sonunda kendi ne yaptı? Kendi de dedi ki bu birinci görüş Tabiat kurallarına uymadığından sen Müslümansın Müslüman. Sana kayba iman şart koşulmuş. Allah var diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var diyor. Sen diyorsun ki tabiat kurallarına göre ikinci kat semada adam yaşamaz diyorsun. Atmosferde oksijen yok diyorsun. Bu nasıl işte ya? Anasının karnında bebeği ay yaşatıyor allah Teala. Hangi havayla, hangi civayla ya? Sen nasıl adamsın ya? Ve diyorsun ki en sonunda bu mümkün görülmemektedir. Bu nedir biliyor musun? Ve hu alakulli şeyin kadir <gülüyor> ayetini tamamen inkardır. Allah her şeye kadirdir. Sen de diyorsun ki mümkün değildir. Kime göre? Benim için mümkün değildir deseydin kafir olmazdın. Ama Allah için mümkün değildir diyorsun. Allah adına konuşuyorsun. Çünkü ayet ve hadis var diyorsun. Dükruh okuyorsun, hep Nisa Suresi'nde okuyorsun, ayetleri de yukarıda sayıyorsun, ondan sonra da diyorsun ki, mümkün görülmemektedir. Yani Allah yapamaz diyorsun. Ve u'ala şeyin kadiri inkar ediyorsun. Dünkü böyle bitti değil mi? Mevzu buydu. İşte görün İlyas Celebi kimmiş. Bilmiyorum, tanımıyorum adam ben. Ama işte, bundan sonra bunları teşhir etmek için bir müessese kuralım ya. İlahiyattaki, Hocaefendilere rica ediyorum, ehli sünnet alimler var ilahiyatta. Bütün ilahiyatlar. Zan altında kalıyorsunuz. Şahibi altında kalıyorsunuz. Hepiniz aynı görüşte gibi duruma düşüyorsunuz. Ben size teklif getiriyorum. Ben kafam çalışır. Dediğimi yapın. Kafam çalışır benim. Bak Beyaz TV o zaman kimi konuşturalım diyor. el Sünnet adam arıyoruz diyor. Adamlar. Melih Bey el Sünnet adam. Özür diledim kendisinden. Dedim ya işte Bülent Bey'le uğraşma bir şeyler. Ben de gelece bir adamım. Arada kaçırtırım yani. Sürçü lisan ediyorum. Kendisinden özür diledim. Af istedim. Melih Bey eri sünnet bir adam. Medreselere yardım eden bir adam. Yani bütün talebelere, medreselere yardımı geçmiş. Efendi Hazretleri çok sever. Ben Melih Bey'in şahsına bir şey demedim. Ettim mi bir hakaret? Etmedim. Ya televizyonunda çıkan adamlara sahip çık. Çünkü sen kanalı açmışsın ama sen ne bileceksin işte. Bak sıkıntı oluyor. Onlar da diyorlar önceden bizi arasaydın. Sen bize zaten ulaşıyordun falan. Doğru olabilir ama... E, ben de ne bileyim sizin kanalda ne çıkacağını. Buradaki çocuk ayın Ramazan onundan mı onunda duydum ben. Evvelce bilmiyorum ki kim konuşuyor nerede. Aynı saatte ben de burada sohbet yapıyorum. Dinleyemem ki o saatte. Onun için kendisinden özür diledim. Osman Efendi dedi ya biz eni sünnetiz. Bu adamın yanlışı nedir? Anlattım. Kabir Azabur ya öyle mi biz dedi bilmiyoruz. Karlı Osman Şebre sponsor o ona sormuş, o ona sormuş. Demişler uygundur. Dedim lütfen Allah razı olsun daha hassas olalım. Onlar da dediler ya bizi üzdün sen, niye böyle yaptın dediler. Ben de dedim ya şahsi bir şey yapmadım ama benim usulüm bu, üslubum bu. Ben şahsen hiçbir belediyeden bir şey talep etmedim bugüne kadar. Hiçbir menfaatımda hiçbir şeyden olmamıştır. Ne Erbakan hükümetinde ne hangi hükümette hiç kimse beni bakan da ziyarete gelir, milletvekili de gelmiş olabilir. Başbakanlarla da görüştüm ama ben dünyalık bir şey istemem, istemedim. Bundan dolayıdır ki benim kimseye bir borcum yok. Hatırım da yok, onun için rahat konuşuyorum zaten. Niye herkes konuşamıyor? Ama e, tabii ki Melih Bey ile yıpratmanın manası, yok ehl-i sünnet bir insan. Yani medreselere yardımı oluyor Ankara'da. Dolayısıyla burada konumuz üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değil. Burada Mehmet Okuyan'ın bid'at ehlidir. Ehl-i sünnetten çıkmış. Bayraktar bayraklı Kanal D'de koşuyor. Ehl-i sünnet değil. Kesinlikle değil. Her şeyi inkar ediyor. Miracı ve hadisleri vesaire. Ondan sonra takim var? Mustafa Karataş. Aziz Bayındır Allah'tan, o çok itici bir adam, hiç kimse çağırmıyor. Ee, şey, Mustafa Karataş perişan etti, İsa Aleyhisselam'ın in inkar etti, kaynak olarak da İslam açıklopedisini gösterdi. Halbuki ben ondan Kur'an'dan ayet ve buhariden hadis beklerdim. Maalesef Türkçe herkesin okuyacağı kitaptan, verdiği kitabı da dün burada tahlil yaptık, laboratuvara koyduk. Beraber okuduk, burada halk var, rezil oldu değil mi? Kendi üstte kabul ettiği şey altta mümkün değil diyor. Niye mümkün değil Allah'a ya? Benden bahsetmiyoruz Allah'a mümkün değil dedi ya, bitirdi ya. Halbuki ayet hadiste olduğunu kendi de kabul etti üstte. E bu o zaman ben mantığa bakarım. Aklımın almadığına inanmam diyenden hiç farkı yoktur. Bunun ilimle, ilmi, kelamla profesörlükle, akademisyenlikle hiçbir alakası yoktur. Üste ayet hadis var derken bunun zıttına bir ayet hadiste yokken ihtilaf da yokken mümkün değil demek Aklım almıyor demektir İslam aklın ötesindedir Akıl ona iman edecektir Yoksa akıl onu tahlil edemez Allah'ın buyurduklarının hikmetlerini anlayamaz Nerede ne yaratmış Haber veriyor sana Şimdi Fuzrail İbni Yaz Hazretleri Vakitte daraldı 47'ye düştü mü? 48 olsun ya Bir 4 dakika kalsın be kardeşim ya Hiçbir şey konuşamıyoruz ya Şimdi Fuzrail İbni Yaz. Ben sana ondan bir söz naklediyorum İ, İmam Evri El de zikrediyor bunu. Fudayl İbni Yaz kimdir? Teba'i tabiindendir. Evliyanın reislerindendir. Ben hangi adamlardan bahsediyorum biliyor musun? Fudayl İbni Yaz. Bişri Hafi'nin şeyhidir. Seri-i Sekati'nin şeyhidir. Yani ki Cüneydi Bağdadi'nin şeyhinin şeyhidir. Koca Cüneydin. Böyle bir adamdan bahsediyorum. Mekke'de yatıyor ziyaret ediyoruz. Mübarek. Yani dünyaya meyletmeyen, bir kanaldan para alacağım diye hareket çekmeyen itikadını hemen değiştirip Fudayl nasıl bir adam ya. Harun Reşit geldi vezirine Fudayl'ı Bermekiye dedi ki vezir ya içim çok karardı. Hep dünya hep dünya saray saray saray. hacca gelirdi çok Harun Reşit. Bir de bir adama bir evliyaya götür de beni biraz vazetsin. Harun Reşid çok meraklı. Vaz dinlerdi, ağlarda ağlardı ağlarda. Bu varak eski hükümdarların işleri. Abbasi halifesi. O da dedi Süfyan bin Uyeyne. U ulemaanın evliyanın reisi. Götürdü ona. Süfyan bin Uyeyne dedi emirül müminin gelmiş. Aaa buyursun dedi. Geldi. Dedi ki, ya ne mübarek zahmet ettirdin? Ben gelirdim dedi. Hani ölülemre itaat vacip meselesinden. Harun Reşik dedi ki, benim aradığım bu değil dedi. Bana yağ çekti biraz dedi yani. Ben gelirdim dedi ya, aradığım bu değil dedi. Dedi seni o zaman tam Fudayl i̇bn Yaz'ı istiyorsun. Seni fırçalayacak adam arıyorsun yani. Fudayl i̇bn Yaz'a geldiler kapıya. Gece teheccüd kılıyor, sıralı kılıyor. De bekle bekle bekle ama bir selam verdi hemen bir dahakine kalkmadan, dedi Emirül Müminin geldi. Ne iş var dedi Emirül Müminin burada? Ya dedi emre itaat vaciptir. Biraz vaaz dinlemek istiyor. Nasihat anlamak istiyor. Başka kapıya gitsin dedi. Şöyle böyle onun kapısında millet bekliyor dedi. Fakir fukara bekliyor dedi. Onların işine baksın dedi falan falan. Ya har halife orada dinliyor, çit yok. Ondan sonra ya dedi, müsaade etmez misin? Giremez mi? Şu, etmiyorum müsaade dedi. Zorla, gir, zorla girelim dedi. Zorla girerseniz siz bilirsiniz. Girdi. Hemen ışığı kapattı. Neden? Suratını görmeyeyim halife malife. Dünyalık adamları görmeyeyim. Fudail İbni yaz Ben böyle adamlardan bahsediyorum. Mustafa Karataş'tan bahsetmiyorum. Şimdi, ondan sonra elini biraz tutuyor, musafa atacak. Bir baktı. Ay çok yumuşak dedi. Cehenneme girerse çok kötü olur dedi. Bu yumuşaklıkla bu çok köfene yanar dedi. Harun Reşit başladı ağlama. Vazet vazet şimdi uzatamam. Bir vazetti onu bayıltana kadar etti. Senin amcan, baban büyük deden Hazreti Abbas'tı dedi. Ondan girdi, oradan çıktı. Halifelerin eski vaazlarını etti sen dedi. Yüzün çok güzel dedi. Cehenneme girerse perişan olursun. Nice hükümdarlar yanacak perişan. Neler dedi? Allahu ekber Allahu ekber. 47'de okudu ya. He? Okundu ee, okudum ezanı. Evet, o zaman yarına kalıyoruz. Bu konuyu biraz daha detaylı konuşuyoruz inşallah. Allah Teala kabul eylesin.